Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan doğru yolu bulamayan kimseler olsalarda mı onların yoluna uyacaklar.